Düğünleri çalgılı yapmanın hükmü nedir? Şimdi çalgılı işte müzik aletlerine İslamiyet sıcak bakmaz, hoş bakmaz. Evet. Onun için bunlar lehü aletleri, yani eğlence aletleri, bunlara sıcak bakılmaz. Ancak düğün yapılacaksa meşru bir şekilde eğlenmek için. Kadınlar kendi aralarında, erkekler kendi aralarında. Evet bazı şarkılar, türküler, haram içerikli olmayan şarkılar, türkülerle eğlenebilirler. Herkes kendi arasında ama. Evet. Kadınlar bir tarafı, erkekler bir taraf Ayrı ayrı olacak. Ama karışık olurlarsa hiçbir şey yapmasalar bile caiz değil. Evet. Çünkü yabancı kadınlarla yabancı erkeklerin bir arada bulunması caiz değil.